Yine bu konuyla ilgili yaşanmış hayat hikayelerinden, örneklerden bir tanesini sizlere bugün sunacağım. Doktor Ömer El Aşkar'ın rivayet ettiği İngiltere'de bir üniversitede görev yapan bir kadın profesörün El Ehram gazetesinde yayınlanan şu kıssasını aktaralım. Bir gün bu profesör, bayan profesör, kız öğrencilerine hitap ederek şöyle der. Görüyorsunuz ben 60 yaşına geldim. Bu süre içinde en büyük ilmi kariyerlere ulaştım, çok çalıştım ve birçok başarıya imza attım. Yaşadığım her dakika bana çok büyük kazançlar getirdi. Fakat bütün bu ilmi kariyerler ve maddi kazançlardan sonra mutluluğu yakalayabildim mi? Bütün bu çalışmalarım, şöhretim, seyahatlerim beni öyle meşgul etti ki bütün bunlardan daha önemli olan kadınlık görevimi unuttum. Öncelikle evlenip çocuk sahibi olamadım. Huzur dolu bir yuvaya sahip olamadım. Unut, unutulmamalıdır ki bir kadının esas görevi evlenip bir aile oluşturmasıdır. Bir kadının üstlenebileceği hiçbir görev bu görevinden üstün olamaz. Bütün kız öğrencilerime evvela bu görevlerini dikkate alıp daha sonra çalışma ve şöhret olma işlerine, işlerini düşünmelerini tavsiye ederim. Şimdi ben anlıyorum ki koca ömrümü boşa geçirmişim. Bir kadın profesör, bu ünlü bir profesör kız talebelerine bu şekilde bir konuşma yapıyor. Demek ki bu şan, şöhret, diploma, makam, mevki, kariyer insanları mutlu etmek için yetmiyor. Bu insanların esas görevlerinde ihmal etmemeleri gerekmektedir. Sevgili kardeşim, bu profesörün dediklerini burada hep beraber dinledik. Profesörün sözleri evlenip çoluk çocuk sahibi olarak bir yuva kurmadığı için duyduğu hasret ve pişmanlığı geçmiş hayatı için ne kadar hayıflandığı anlaşılmaktadır. Bu konuda Gerçek hayattan alınan birçok örnek olay anlatmak mümkündür. Fakat takdir edersiniz ki bu kitapçığımızda bunları zikretmek, hepsini zikretmek mümkün değildir. İnsanın saadete kavuşması, kalbinin huzur bulması ancak ve ancak Allah'ı anmakla mümkündür. Allah'a samimi bir şekilde iman edip ihlas ve ihsanla iyi amel işleyenlerin kavuşacakları, bedensel ve ruhani saadetin büyüklüğünü dünyalık hiçbir nimetle kıyaslamak mümkün değildir. Bu hali ancak cennet ehli yaşayacaktır. Bazı arif kişiler bu lezzeti tatmışlar ve şöyle demişlerdir. Şayet cennet ehli bu huzuru duyuyorlarsa onların yaşamı gerçekten çok güzeldir. Yani daha dünyadayken Kalbinde büyük bir huzur ve mutluluk duyan salih kişiler o huzuru duyduklarında demek ki cennette de buna benzer bundan daha güzel bir huzur yaşayacağız. Öyleyse bu cennetlikler ne büyük nimete kavuşacak, ne kadar büyük huzur ve mutluluk duyacaklar, ne kadar büyük sevinç duyacaklar diye daha bu dünyadayken bu şekilde söylüyorlar değerli Müslümanlar. Bu günkü dersimizden sonra mutluluğa ulaştıran vesileleri adım adım madde madde sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ve ahiru davana elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin. ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain el-Fatiha'ta.